53R Köşe Yazısı 53R.com.tr Yerelden genele değişen şartlar değişmeyen gündemler. Yaşı genç olanlarla yaş almışlar arasında, her zaman bir anlaşılamama sorunu hemen hemen her ülkede vardır. Bu yüzden Fransız Andri Gide'nin dileğini yaygın bir şekilde kullanırız. Gençler düşünebilse, yaşlananlar yapabilse. Dünyayı her tür bileşeniyle daha iyi yaşanabilir ortaklaştırılmış bir çevre yapabilmek için deneyimle elde edilmiş bilgiyi eylemli dinamizmle harmanlamak gereklidir. Bu ihtiyaç hiç bitmeyecek gibi duruyor. Gerek birey gerek millet çapında sorunlarını öncelik sırasına göre değerlendirip çözmeye çalışmak yeterince başarılamayan bir konu olma özelliğini her zaman korur. Yaş almış insanlardan biri olarak geriye dönüp baktığımda ülkemi donmuş zaman tünelindeymiş gibi duyumsarım. Tartışma konuları hiç değişmez, aşağı mahallenin yukarı mahalle ile haklılık yarışı bir sonuca erişmez. Temel ile Dursun'un denizi seyrederken suya pike yapan martının kanatlarının suya değip değmediğini kavga vesilesi yapar, akıllanıp barışır, sonra yeniden keser gibi geriye dönüp kendimizin haklılığına yontarız. 11 ayın sultanı Ramazan gelir, orucu neyin bozup bozmadığının süflü ve kolaycı bahislerini dillendiririz. Hele abdest, namaz fasılları bir türlü tam anlaşılamaz, sil baştan gider. Tıkı, benim oğlum bin okur, döner döner yine okur, kabilinden sözün gevişini yaparız. Baskı üstüne baskı yapan tek düze sürümler kamuoyunu oyalar. Banel konularımız, papazın gına getirdiği temcit pilavı veya imamın illallah ettiği kabak yemeği gibi meydan kapmayı sürdürür. Gelin, kaynana dırdırları, karı, koca ilişkileri, hakem hataları, dekoltenin cüreti, yırtmacın büyüklüğü, botoksun uyumu, garp cephesinde yeni bir şeyin olup olmadığı, taşımalı eğitim mucitlerinin sistem eleştirisi, lise ders müfredatından coğrafya, jeoloji, mantık, Felsefe vs. nin çıkartılması, zorunlu askere reva görülmeyecek asgari ücret uygulaması, fiyaların hükümet sorumluluğundan alınıp sokulması, zam yapmayı ayarlama olarak pazarlamak, altta kalanın canı çıksın tavırları. Daha entelektüel olanlar, laiklik, şeriat, anayasa, kanun, kararname, ahlak, yolsuzluk, yoksulluk, doyumsuzluk, yancılık, yalancılık, darbe, demokrasi, beka, vatan millet Sakarya ve Fasarya üzerine birbirini ikna edemeyen ve dinletemeyen tiratlarını atabilirler. Yiyenlere ve yiyenlere afiyet olsun. Kameramızın veya gözümüzün objektifinden sübvettifliği yadsınamaz pek çok hususları görüp değerlendirebiliriz. 19 Mayıs 1919 tarihinde 19 kişilik kurmay kadrosuyla Samsun'a yerel görev için ayak basan ve bu adımı ülke görevine çevirmek lüzumunu gören Mustafa Kemal Paşa'nın nutuk başlangıcında çizdiği umumi manzara kadar kapsayıcı olmasa da biz de bugünün Türkiye'sinde ısıtılan sulardan, kirletilen havadan, değerlendirilmeyen topraktan ve Afrika ülkelerinden beter yağmalatılan yeraltı madenlerimizden söz etmek, bu konular özelinde yetki ve hak sahiplerini düşündürmek isteriz. Vira Bismillah. Hoca Yunus gibi sözün önemini bilelim. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Söz ola avlu aşı, bal ile yağ bir söz. Bana katlanacak değerli okuyucuları saygıyla selamlarım. Bahattin Karagöz